صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمل واكثر صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين ...Muhammed'in ve alâliye sahb-i ecma'in. Terghib-u ...dersimizi takip ediyoruz. Sünnet kitabı... ...yani... ...kitap demek, bölüm demek. Yani kitabın içinde kitap oluyor mesela. Bukhari'de diyelim, de ...diyelim, kitabul ül İlim, ilim kitabı. kitab Salat, namaz kitabı. Bu ne demek? Mevzu yani. Ee, Terghib-u terip. Tüm kitabın ismi faziletli amellere teşvik ve günahlardan, haramlardan sakındırmak demek. Tergib-ü terhip, tergib teşvik, terhip korkutma demek, uyarma, yani korkutma. Bu kitabın adı başka. Bir de kitabın içinde kitaplar oluyor. Mesela biz neyi bitirdik şimdi? Aylarca okuduk. kitab İhlas, İhlas kitabını yani mevzunu. Bap yani. Şimdi geldik sünnet kitabı. Sünnet demek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak. Ona uymak. Fakat bu tabi e, ben hep diyorum sakalla sarıkla misvakla iş bitmiyor. Bunlar zahiren e, yapılması uygun olan bir kısmı gereken sakalla hepten vacip gereken sünnetler. E, fakat insanlar sünnet deyince hep böyle... E, misvak kullanmak, sakal bırakmak, sarık sarmak işte e, gibi, işte namazın sünnetleri falan. E, Hacın sünnetleri, orucun sünnetleri. Hep böyle sünnetler zannediyor. Esasen sünnet, e, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izlediği yol evvela itikattadır. İşte i sünnet vel cemaat oradan geliyor. Burada da kastı zaten e, sünnete ittiba. Yani hangi sünnet onun gibi inanmak meselesidir. Onun için bir insan zaten hadis-i şerifleri inkar ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis-i şerifler Allah'tan ona bildirilen vahilerdir. Sünneti terk etmek demek Allah'ın vahyini terk etmek demek. Ehli sünnet itikadını bırakan demektir burada. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inandığı şeylere inanmamak. Mesele buradan geliyor. Bu adam sarık sarsa Sakalı üç tutam olsa ne olur? Efendim baston kadar mislak kullansa ne olur? Çünkü Adam diyelim Deccal'a inanmıyor. Yecüc-ü kabul etmiyor, Mehdi'yi kabul etmiyor. Güneş batıdan doğmayı kabul etmiyor. Vesaire vesaire yani adam kabir azabını reddediyor Mehmet okuyan mesela. Çok muazzam Hadis-i şeriflerle sabit, mütevatir bir konu yani. Bir hadis değil ki hadis değil ya. Hadi birine zayıf dedin, birine asılsız dedin aşağı. Ama bu kadar hadis, bu kadar sahabe bunu uyduramaz ki haşa. Onun için yani sen öğlenin farzı niye dört tekat o zaman? Kur'an'da yazmıyor. E mütevatir bu zamana kadar böyle gelmiş. E kabir azabı da bu zamana kadar mütevatir gelmiş. Bir kişi yok dememiş ki sen çıkana kadar. Veyahut Abdullah Afganiler, Reşit Rızalar neyse işte yüz sene evvelki en fazla yüz sene geri gider Reşit Rız şeyin Reformistlerin, mason... Abduhların ekolü yani. E şimdi 1300 senelik burada sahabe tabi'nin tebe-i tabi, 1300 senelik ondan sonra da e, Müslümanların cumhuriyine kabir azabını kabul ediyor. Canım böyle bir iki tane şaz çıkmış. E sen şimdi en far, öğlenin farzı dört tekat olduğunu ne biliyorsun? Namazın beş vakit olduğu Kur'an'da beş yazmıyor. Zekatı kırkta bir yazmıyor. Yani her şey hadisle geliyor ve insanların tevatürüyle geliyor bu zamana kadar. Bu kadar insanın yalanda birleşmesi düşünülebilir mi? Hindistan'daki Müslüman da aynı, Pakistan'daki da aynı, Çin'deki de aynı, Yemen'deki da aynı, Fas'taki da aynı, Tunus'taki da aynı, Türkiye'deki yani kutuplardaki aynı. Yani namaz beş vakit yani. Mesela öğlen sünneti dört rekat diyelim. İlk sünnet dört rekat, son sünnet iki rekat. E bunlar değişmiyor. E bunları kabul ediyorsun. Ama altın yüzük haram denince veya işte kadın saçına saç ekletmesi haram deyince falan. Ne alakası var? E ne alakası var? E, bu da aynı hadis-i şeriflerle gelmiş. Bütün ümmet onları haram kabul etmiş. Bu zamana kadar e, sen bunu kabir azamını sabit kabul etmiş. Sen bunu inkar edeceksin. Reddedeceksin. Bu ne, ne anlama geliyor? Bu sünneti terk. Ama hangi sünneti terk? Bir adam öğlen namazının ilk sünnetini veya son sünnetini, ikindilik sünnetini terk etmekle e, bir sitem, bir azar işitir. Azap olmaz ama bir sistem bir azar işitir yani buna bu da ağır bir şey tabii sistem niye yiyelim azar niye işitelim Rabbimizden mahşer günde ama mevzu o mudur bizim anlattığımız ne Rasulullah sallallahu aleyhi ve buyurduğunu reddediyor adam ya ya sen şimdi aynı yoldan geldi bu namazın beş vakit olduğu ne yoldan geldiyse öğlenin sünneti dört rakat olduğu ne yoldan geldiyse. Aynı tevatürle kabir azabı sabit oldu. Deccal'ın varlığı sabit oldu. Sen daha ne konuşuyorsun? O zaman e, demek ki sünneti terki umumi manasında düşüneceğiz. Ve sünnet kitabı denince bakıyoruz da yani epey bir hadis okuduk bu sünnet kitabına e, başlayalım mesela. Hep karşılığında bid'atler ve ehva geliyor. Ehva Nefsin arzuları, yanlış yanlış itikatları, yani canın istediği gibi keyfine göre inanmak, ehva. Ondan sonra bir daha, bir daha diğer, bir daha reform. E fakat şimdi hep baktık yani e, mevzu hadis şeriflerle ilgili geliyor ve e, sünnetler bahsinde de konu hep itikada dönüyor. Kaç tane hadis okumuştuk buradan? 58 noolu hadisten biz başlamışız. Yani şu anda 76'ya geldik sıramız yani. 18 kadar hadis okumuşuz. 17 hadis. Şimdi öbürlerini okuyacağız. İnşallah. Ama buralarda mesela şeyi göremiyoruz. Sabahın sünneti, iki rekat kılmanın fazileti, hadisi geçmiyor bu bapta. Öğlenin sünneti geçmiyor. Misvak sünneti geçmiyor. Çünkü onlar faziletli amellere giriyor. Buradaki sünnetten kastene o zaman sünneti doğru anlayalım. İtikatta eğri sünnet olmak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi inanmak. Çünkü hadis-i şerifler hep kitabı sünnet, sünnet. Çünkü Kur'an, sünnet diyoruz. Kur'an'la sabit olanların, iki misli sünnetle sabit olan hüküm var. Sünnet inkar eden, Kur'an'da inkar etmiştir. Hadis-i şerifleri inkar eden, Kur'an'da inkar etmiştir. Hadis-i şerifleri e, efendim de, delil kabul etmeyen Kur'an'ı da delil kabul etmez ve Kur'an'ı da tefsir edemez ve Kur'an-ı e de mana veremez efendim salatın manasını da anlayamaz zekatın manasını anlayamaz din diye bir şey kalmaz onun için evvela ehli sünnet vel cemaat itikadı tasfiye edeceksin gözden geçireceksin yoksa helak oldu şu anda eli sünnet insanlar çok az kaldılar çok fırkalar çıktı ee, bidat ehli insanlar çıktı, Şii'si çıktı, Vehhabisi çıktı. İşte DAEŞ onun bir parçası, Mutezile'si çıktı. Mutezile çoktan bitmişti biz diyorduk. Bir de baktık İslamoğlu çıktı. Ee, Ankara İlahiyattan ilahiyatçılar çıktı. Alın yazısı yok diyenler, derin kar edenler, kabir azabı, Mehmet okuyanlar yani bunlar tabi e, mantar değil mantar gibi yeni çıkmadı. Bunların da bir geçmişi var. İllaki Abdullardan Afganiler'den gelen bir akım. 100 bir senelik akımdır ama Şeceresiz oluyor çünkü 100 senelik şey şecereli şey olur mu? 1300 senelik İslam tarihinde Kur'an ve sünnetten e, hicretten başlayan, muhacir ve Ansar'dan gelen, sahabe ve tabi'nin, tabi'nin tabinden gelen bir din hiç 100 senelik bir şeyle yeniden din sabit olur mu? Olmayacağı belli. Aleyküm bil atik. Eskiye bakın diyor. Bütün ulema ve şayihimizin e, tabi'nin hazaratının sözleridir bu. Siz fıkıh kitabı Eskiye bakın. Ne kadar eski o kadar muhtemel. Ne kadar eski sahabeye o kadar yakın. Ne kadar eski Resulullah sellem o kadar yakın. Asr-ı saadete yakın. Yani aynı minval üzere olanlardan bahsediyorum tabii. Yani Hanefi fıkhındasın. Aleyküm <gülüyor> bil'atik. İlmi kelam, itikad kitaplarına bakıyorsun. Aleyküm <gülüyor> bil'atik. Ne kadar eski. Tabii biz mecburen tercüme edip Türkçe'ye çeviriyoruz. Yoksa bizim kitaplarımız çok eski yani. Veri baktığı itikad kitapları yani bin senelik, 1100 senelik, 1200 senelik oraya kadar geri giden kitaplarımız var. İmam Gazan 1200 sene yani. Vefatı 150 yani. 1250 sene vefatı onun fıkıh ekberi mesela değil mi? Akide-i Tahaviyye geçen sohbette perşembe onu anlattım. Sahabe'yi sevmemek küfürdür, nifaktır dedim mesela. Akide-i Tahaviyye'den okuduk. Akide-i Tahaviyye neresi yani? 200'lü, 250'li yani 1150 senelik. Çünkü zaten ondan sonra gelen ilmi kelamcılara eğer sünnet iseler hep onların üzerine bina edilmiş. Ama şimdi adam yeni bir şey çıkartıyor. Bir ilmi kelam düzenlemiş. Kendine göre bir itikat düzenlemiş. O işin aklını almayan her şeyi inkar etmek. Başka bir yeniliği yok yani. Getirisi yok yani. Biz buna nasıl inanacağız itikadımızı? Bunu adamın lafından kitabından nasıl alabiliriz biz? Onun için sünnet kitabı deyince yani çocuğun sünnet olması gibi, ağacının sakal bırakması gibi konuyu bahsetmiyoruz. Onlar faziletli ameller konusuna daha yakın düşer. Buradaki konumuz işte bak 17-18 hadis olmuş, şimdi de 3-4 hadis şerif inşallah okuyacağım. Ama burada anlayacağınız mevzu hep itikatta sünnete uymak. Evvela bu olmadıktan sonra suratın sünnete uymuş, başın sünnete uymuş. Elbisen sünnete uymuş. Evin sünnete uymuş. Minderde oturuyorsun. Bilmem yerde yatıyorsun falan. Yok elin ne yiyorsun? Kaçıksız falan. Bunlar faza amel amal olabilir. Ama itikadın bozuksa ne yapacağız? Harici kafasındaysan, Vehhabi kafasındaysan ne yarar bu öbür sünnetler? Faziletli amellerin hepsi boşa gider. Ve muhabiyete radıyallahu teala Hazreti Muhabi Efendimiz'den Rivat ediliyor bu hadis-i şerif. Yani azdı maviyi sevmem. Hayrettin Karaman'ın işi ne akılsız mantıksız iş ya. Sahabeden birini sevmem demek kadar yok bir profesör olacaksın, hocaların hocası olacaksın. Efendim millete bu kadar fetva vereceksin. Sahabeden bir zat için ben bunu sevmem. Bu Sana kim verdi bu etkiyi ya? Bak hadis-i şerifi eden o şimdi ne yapacağız? Onlardan bize din geldi ya. Ahmed ibn i Ambel ondan rivayet ediyor. Bu Davut ediyor. Bu hadis-i şerif. Bukhari'de de rivayetleri var. Mavi Efendimiz buyuruyor ki, Kale anlattı dedi. Kâhme kalktı fînâ bizim içimizde. Rasulullah sallallahu. sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda ayağa kalktı diyor. Yani sahabeden bu ya. Bunları yaşamış yani. Kâinat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunurken kalktı ayağa şöyle buyurdu. Yani neler yaşamıştırlar tabi. Bu başka bir şey. Sohbet şerefi hiçbir yerde bulunmaz. Aramızda kalktı, fekale bize buyurdu. Çok da acayip bir hadis-i şerif. Ben bu hadis-i şerifin ravisi olduğunu e, bilmezdim. Yani bu hadis-i şerif, e, meşhur bir hadis-i şerif. Ben i̇bn Mace'den de... ...bu hadis-i şerifi ezberlemişim. ''Esse defteri kummeti'yi selasen'' diye çok okurum onu. 73 fırka hadisi yani. E, i̇bn Mace kaynaklı bilirim. Hatta kayıt kitabımın da başına almıştım itikat kitabımın. ilk sayfası da kapakta zannediyorsam o var. Ee, bu da Ahmed İbn Anbel ve bu Davut ıı, tahrişli. Fekale Resulullah kalktı sallallahu aleyhi ve içimize. ayağa kalktı fekale buyurdu. Ela ağa olun. Yani uyanık bulunun dikkat edin. Şimdi size büyük bir haber vereceğim. Çok önemli bir şey duyuracağım. İnne men kablekum şübesi sizden önce olanlar. İnne men kâne de var bazı şeyler. İnne men vezok kimseler ki kâne idiler kablekum. Sizden evvel olanlar mini el kitap el kitaptan olanlar ifterakû ayrıldılar, bölündüler alâ sinten ve seb'ine 72'ye. Ne bakımından? Milleten din bakımından, fırka bakımından. Yani Hristiyanım diyor hepsi ama içindeki fırkalara gruplara bakıyoruz Şimdi tabi ee, işte Katolik, Ortodoks falan, Protestan, e, üç tane falan ana şey çıkıyor. Ama bunun içinde tabii çok fırkalar vardır ama belki o fırkalar e, bu zamana kadar yaşamamış da olabilir. Ama bunlar tabii peygamberlerin vefatından sonra bozulmaya başlıyorlar. Ve fırkalar çıkarıyorlar. O arada fırkalar çok da olabilir. 72 fırkaya ayrıldılar. Şimdi e 13'ün Vadiş Şerif benim okuduğumdan biraz farklı. O benim okuduğum İbn Mace e, tahrişlidir. Ee, onda ne buyuruyordu? Yani el kitap Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Kendi dinlerini 71 parçaya böldüler. Bir fırka kurtuldu. Musa'nın Tevrat'ıyla amel eden, onun dönemindeki sahabesi yani. Bir de ondan sonra artık ne kadar sürebildiyse ee, ne kadar azalsalar da, tek tük kalsalar da, e, efendim, bilmiyorum İsa Aleyhisselam'a kadar kalabilen yani oldu mu? Fakat e, tabii ki e, yüzlerce sene devam etmiştir Musa Aleyhisselam'ın ardından. E, umum bozulsa da, e, yani bir fırka hidayat üzere kalmış, onlar cennetlik, 70 fırka cehenneme gidiyor Yahudilerden. Zaten onlar Tevrat'ı tarif edenler, değiştirenler misalem. Hristiyanlar için ne buyuruyor? 72 fırkaya ayrıldı. İşte şimdi burası onu söylüyor. Sizden öncekiler yani Hristiyanlar kastediyor. O hadisten bildiğim için söylüyorum onu yani. Yoksa bu direkt 72'den açtı hesabı. Öbür hadis 71, 72, 73. Yahudiler 71. Biri Musa Aleyhisselam'ın şeriatını muhafaza edenler 70'i cehennemlik oldu. Ee, Hristiyanlar 72. Şimdi o, o, bu oradan başladı şimdi bu hadis. Efendim. Bu 72'den de biri cennetlik oluyor. İsa Aleyhisselam'ın dinini işte muhafaza eden havarileri, ensarı, yardımcıları ondan işte ne kadar sonraya devam ederse yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar da devam edenlerden de oldu yani. 500, küsür sene var aralarında. 560 olacak herhalde. İsa Aleyhisselam'la araları. Efendim o arada kalmıştır yani. Rahiplerden. ...İsa e, Aleyhisselam'ın dinini bozmadan, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bekleyenler neye göre beklediler? Demek ki din, İncil'den tahrip edilmemiş nüshalar mevcut idi. İşte... Şey... rahip Bahira... E, ...Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu süreye gittiğinde daha genç çocuk iken... E, ...alametleriyle tanıdı ya, rahip Bahira var. Bundan sonra ne var? Hı? Nes'tora var. Nes'tora değil mi? Rahip Nes'tora var. Yani Mekke'de bile Varaka bin nefel var. Ee, radıyallahu anhüm. Onlar da tabii ki biz Efendimiz'in peygamberlik dönemine yaşayamadılar. Hazreti Varaka baştan biraz yaşadı, Nübüvvet dönemini hatif gördü. Tam e, tebliğ şeyinde o arada vefat etti. Yani Risalet vazifesini al, almadan. Ee, ama onlar iman ettiler tabii hep. Demek istiyorum yani Hristiyanlardan da 560 sene e, hidayet üzere kalan da oldu. Kalan da oldu. Zaten onlardan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlar da oldu. Abdullah Selamlar Yahudilerden de oldu. Yani demek ki Tevrat'tan da e, bozulmamış, tarife uğramamış nüsheler mevcud idi o, dön o döneme kadar ki. Onlar satmadılar dinlerini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyınca alametleriyle iman ettiler. Şimdi o husus zaten mevlid kısasında muciz hayat kitabında sırf el kitabın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alametleriyle tanıması hakkında çok hadisler ve rivayetler var eşsiz yani de dehşete düşersiniz o kadar güzel mevzular var o kitapta o bölümde o bölümde kabul ahbarın Müslüman olmasından tutun Yahudi alimlerinden tutun hep bunlar nasıl bildiler yani e, kitaplarından kalan e, doğru bilgilerle bildiler şimdi sizden önceki için el kitap yani Hristiyanlar kastediyor. Ee, 72 fırkaya bölündüler. Ee, burada Yahudi Hristiyan da cemde edebilir. Şehr'te ikisini de cem etmiş. Ve inna zil ümmete. Şüphesiz benim şu ümmetim. İslam ümmeti. Sedefteri o. Yakında ayrılacak. Hakikaten efendim sallallahu aleyhi ve sellemden çok zaman geçmedi yani. Mesela. Daha efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in haricileri bu daş ve vehhabi kafasını insanlara kafir diyen işte vesaire ve ama çok da ibadet eden kendileri çok da ibadet eden ama insanlara kafir diyen ve saputan sahabeye bile kafir dediler düşünce o zaman Hz. Ali Efendimizi onlardan biri şehit etti mesela. Ee, hariciler için el havariz kilabunlar cehennem köpekleri buyurdu tariflerini yaptı. Hatta şu adamın zürriyetinden gelecekler dedi. Kendi dönemindeki biri için. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e itiraz etti. Bir taksimine itiraz etti, münafıkıdı. Ama sahabe arasında Müslüman geçiniyordu. Bunun züriyetten gelecekler dedi mesela. Her şeyi tarif etti. Yani Hz. Ali Efendimiz ile harbeden Nehrevan ehli deniyor onlara, Harura diye Irak'ta o bölgede o. Oradan çıktılar. Ee, yakında bölünecek diyor. Zaten Efendim sallallahu aleyhi ve de işte daha 30 sene geçmemişti. 20 küsur sene üzerine hariciler çıktı. İlk baş belası. Onunlazı Hazreti Ali'nin ne sebebiyet verdiler. Sonra e, efendim Hazreti Muavi Hazreti Ali Efendimiz çıkan hadde zaten sıffinde tamamen. O zamankediler Hazreti Ali'nin tarafındaydılar. E, Sıffin vakasında Hazreti Ali'ye de kafir dediler. Hazreti Muavi de kafir dediler. Bütün sahabeye kafir dediler. ...ama ibadetleri de... ...böyle bir kişi beş kişi değil. Bir dergahlık adam değil yani. Bayağı beş bin, on bin, yirmi bin böyle. Sayılar böyle. Sapıklığın sonu yok. Orada çıktılar. Nasıl böyle? Ee, teşvik oldular. Kim bunları yetiştirdi? O kadar sahabe tabi'nin dönemi ya. Oluyor yani. Talaleti de Allah yaratıyor. Kim kaşınırsa Allah ona sapıklık yaratır yani. Mevla zorla yaratmaz ama e sen de sapıklık istersen Allah da seni zorla da hidayet etmez yani. Men yudulillahi fe Allah kim saptırırsa kime dalalet halka derse artık onu kimse hidayet edemez. Peygamber olsa hidayet edemez ya. Yaratmak Allah'a mahsus yani. Onun için yakında benim ümmetim ayrılacak. Zaten ondan da bir zaman sonra İblis'e bey Yahudi'sinin kurdurduğu Şia çıktı. Şia fırkası çıktı. Zaten o da sahi. ben son döneminde yani Hz. Ali Efendimiz'in taraftarları mahiyetinde türediler. Hz. Ali Efendimiz'e yani o kendi ya, sağken ilahlık payeçi verdiler ya. Bize sen yarattın de, dediler ya. Hazreti Ali Efendimiz bunlar yaktı ya. Bunlar ateşe attı. Yani siz nasıl beni Allah ortak, ortak edersiniz? Haşa. Hz. Ali'nin döneminde yine bu şia başladı yani. Bu taraftar ayağına. Anlıyor musun? Manasız, manası işte. Kendisini kabul etmediği işi mübareğe istat ediyorsun ya, sen diyorsun. Sen diyorsun sen Ebu Bekir'in hakkı değildi. Senin hakkında Ebu Bekir senin hakkını gaspetti. Yahu deme böyle bir şey. Kim diyor? Femen Resulullah'tan sonra bu ümmetin en faziletlisi Ebu Bekir'dir. Sonra Ömer'dir. Her kim beni onlardan üstün tutarsa müfterin iftiracıdır. Yadrı bu bisiyat. Kamçılarla iftira sopası atarım diyor ya. 80 sopa iftira vururum diyor. Bana bu iftirayı yapmayın diyor. Adam hala sen diyor tevazu ediyorsun. Ben biliyorum diyor sen ondan üstün diyor yani. Ya böyle bir manyak var türedi ya. Şu anda da işte koca İran, koca bilmem ne, Körfez ülkelerinde başına bela olan ta efendim Yemen'e kadar Husiler husiler uzanan bir süreç. Endonezya'da böyle Şia var ya. Lan size nereden geldi ya? Bacak kadar boyunuzda mübarek adam var. Şiilik size nereden geldi yani? Bir de onlar da öyle. Efendim orada da bir ayaklanma şu anda var. Ha feci bir şia Pro, e, efendim e, ne diyorsunuz ona işte teşviki diyelim. Yani o Arapça kelamla. Öyle. Tabii devlet olunca arkasında devlet olunca El i arkasında dünyada bir devlet yok. El i Sünnet hep garip. Gidiyor yani Suriye'de gelişnet ezilen, Irak'taki gelişnet ezilen, Türkiye'de gelişnet ezilen, ezilen, ezilen. Onun için e, işte arkanda da bir devlet gücü olmayınca e, hakkı duyurmak zor oluyor, gücün az oluyor yani Şia'nın. Baksana Endonezya'dan Yemen'e bir İran'ın şeyiyle e, teşvik ile, evet tahrik ile diyelim, tahrik ile Bahreyn karıştırıyor. Efendim Suudi Arabistan'da çok karışıklık var bakma haberlere yansımıyor oranın bütün petrolün olduğu bölgeler şiadır yani. Suriye işgal oldu, Irak işgal oldu. Hep bunların belası. Lübnan'da Hizbullah belası. O da bunların elinde. Bütün Suriye'deki el kesmek için Hizbullah'a da soktu İran yani. Lübnan Hizbullah orada. Bir gavurla savaşmaz, bir Yahudi ile uğraşmaz, bir Siyonist uğraşmaz. Devamlı Erzüret Müslüman kadına kızına tecavüz edecek, onları kesecek, doğrayacaklar. Öyle bir bela. Halep'teki durumu görmüyor musunuz ya? Onun için benim ümmetim yakında 73 parçaya bölünür diyor. Tabi Şia'nın kendi içinde 24 kadar fırka var. Bunlar da hulat var. Hulat zaten hep. Azze Ali'ye Allah diyenler aşağı Resulullah sallallahu aleyhi ve Cibril şaşırdı da vahyi yanlış getirdi diyenler aşağı. Böyle. Onun için e, bu 73-72'nin içinde tabii ki e, Şia'nın 24 fırkasından bazıları var. Yani bazı fırkaları var acayip. Yani İsmailiye var. Ne bileyim, Zeydiye var. Zeydiye biraz bize, Hanefiye biraz yakın. İşte Caferiye diyorlar. Caferiye tam Şii'dir. Hiç el sünnete çok yakın derler. Sakın inanmayın. Şu anda İran'ın resmi mezhemi Caferiye'dir. Zaten o Caferiye'yi e, savunanlar şu an Suriye'de bu katliamı yapıyor. Sakın ona kanmayın. Ondan sonra batın fırkaları var bunların. Var da var. Yani İmam Sindih Hazretleri diyor ki hakikaten diyor. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra çıkan fırkalar araştırıldı. ince bir araştırılma neticesinde tam 73 bulundu diyor. Şimdi 72'ye bölünür diyor. Zaten e, Fintani ve Seb'un bunların 72'si Finnar ateştedir. 72 fırka ateştedir diyor. Ahmet Muhammed rivati diyor. Ebu Davud rivati diyor. İbn-i Macer diyor. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Hatır için sen de cennete gideceksin adama diyemeyiz yani. 72'si ateştedir. Yalnız, e tabi İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor, bu 72'den cennete giden olmaz mı? Bir mektubunda bunu beyan ederken diyor ki, o hadiste yani benim okuduğum işte hadisin şeyinde, küllüm fî nâri illâ vâhî. Hepsi ateştedir, biri müstesna diyor. Burada da aynı şeyi söylüyor. 72 ateştedir ve vahidetün bir tanesi fil cenneti cennettedir diyor. Peki cennette olanlar kimlerdir? Fırka'yı naciye dediğimiz kurtulacak tek fırka. O hadis şerifte yani o lafızda yani e, kıra vemenümiyarasuallah kimdir onlar soruluyor. Gale buyuruyor. Hümûl ıdine ʿalā māne ʿalayhi yu'mu Bizim okuduğumuz meşhur lafız bu. Bugün ben ve sahabem ben deyince sünneti kendi temsil ediyor zaten. Hadisi sünneti kendi temsil ediyor. Tek. Ondan başkasına vahiy gelmez. Tek o sünnet. Ben yani sünnetim ve sahabem. Sahabem niye diyor? Benim o yolumda gidenler de demiyor. İşte orası da çok miyim? Bize orada esas. ehl sünnet vel cemaat ilavesi geliyor bize. Nereden geliyor? Şimdi sünnet hadis-i şerif yani Kur'an'ı şerh eden tefsir eden izah eden e, hadis-i şeriflerin tümü Kur'an tefsiri mahiyetindedir benim bugün benim itikadım ne üzere diyor nasıl inanıyorum ben alıyasına inanıyor muyum kadere inanıyor muyum havzu kefsere inanıyor muyum şefaata inanıyor muyum e, kendi bildirdi zaten hepsini biz nereden biliyorduk havzu kefser var Sırata inanıyor muyum? Mizana inanıyor muyum? Kabir azabından her beş vakit namazda sığınıyor muyum? Size emrediyor muyum? Falan falan falan çoğaltabiliriz. Peki. Bugün ben hangi inançtaysam? Ama orada yani kendinde bırakmıyor işi. Ve ashabi sahabem diyor. Niye sahabeyi orada söylüyor? Sahabeden de cumhuru, cemaati yani kendisini tek olarak değil de çünkü sahaben benden öğrenmiş. Şimdi ileride gelecek ümmetlerim beni görmeyecekler. Beni görmeyince benden de duyamayacaklar. Benden duyamayınca da herkes kendi bölgesindeki, kendi muhitteki bir alimden soracaklar. O zaman tevatür nereden gelecek? Yani insanlara bu haberler, benim tebliğlerim neyle ulaşacak? Sahaben vasısta ulaşacak. Onun için Bukhara'ya gidiyorsun sahabe yatıyor, Semerkand'e geliyorsun sahabe yatıyor, Yemen'e gidiyorsun sahabe yatıyor. Kazan'a gidiyorsun Rusya'nın kazanına gidiyorsun sahabe yatıyor. İstanbul'a geliyorsun sahabe yatıyor. Çin'e gidiyorsun sahabe yatıyor. Adalara gidiyorsun sahabe yatıyor. Kıbrıs'a gidiyorsun sahabe yatıyor hala Sultan annemize. E şimdi benim bugünkü inancımı koruyanlar demiyor. Çünkü o zaman herkes diyecek ki yordum ekşi diyen yok. Ayranım ekşi diyen yok. Herkes diyecek ki ben sünneti savunuyorum. Ben de sünnet üzereyim. Ben Resulullah'ın itikadı esas ben de diyecek. Ama ne buyurur? Sahabemden geliyor. Benim itikadım sahabemden gelecek. O zaman sahabenin birleştiği nokta ne? Bakıyorsun yüz bin küsur sahabe. Tamam bunlar için hadis-i eden seviyesine falan diyelim beş bin, on binidir yükü taşıyan. Kadındır. Ee, dolu sahabiyat var kadınlardır, çocuklardır. O zaman gençtir. Beş altı yaşında da tabii sahabeden bize geçen kimdi? Bir sahabenin. Numan bin Beşir radıyallahu ce. Geçenki bir hadiste raviydi. Ben mesela Anin Numan bin Beşir'in radıyallahu an hani çocukluğumuzdan beri Numan bin Beşir radıyallahu an falan biz de Hz. Ömer gibi falan yaşta başladıkız abi. Ve her 7 yaşında, 8 yaşında gibi sahabeymiş. Ne kadar da hatiş şerif rivat ediyor yani. Niye demesin şimdi 6 yaşta çocuk hafız oluyor, 7 yaşta çocuk bütün Kur'an'ı ezberle. Sohbette bulunsa Zenit saati gibi yani çocuğun hafızası daha kuvvetli. Sahabe de oluyor zaten o yaşta. Yani bütün hadisleri bile hafızasına tutabilecek durumda. Onun için yani rivayet eden sahabeye indiğin zaman tabi yüz bin tane hadis raviyesi sahabi yok tabi ki. Çünkü bunun kadınını düş, çocuğunu düş, uzaktakını düş. E bir kere gelmiş yani bir sohbette bulunmuş sahabinin köyüne kabilesine dönmüş. O Resulullah Efendimiz uzun yaşamadı ki. Doksan sene, yüz sene, yüz elli sene yaşamadı ki sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Medine döneminden sonra O da seriyeler, müfrezeler, gazalar Medine'de ne kadar kalmış ki yani Zaten bir yere çıkıyorsun görüyorsun altı ay Kaldığı birkaç senedir toplasan Yani Medine-i Münevere'de e, Topu topu Burada da işte arada gelip denk getiren Yani Üveyşel Karani Kalktı, yevenden geldi Yani bir sahabe bile olamadı görmüyor musun Tam Medine'ye geldi halde yani İşte evde dediler falan O da göremeden döndü Dönmesi icap etti. Annesinin vasiyetini tuttu yani durum bu. Onun için rivayetler az oluyor tabii ki. Rivayet yani sen herkese buğreyle değil. Herkese Abdullah i̇bn değil. Rezvanullah Aleyhi Mecmayin. Onun sahabem diyor. Sahabenin tümünü katıyor. Çünkü bir hadis bile gelse, birinden bir rivayet bile gelse, hele o konuda da başkasından bir rivayet gelmediyse, İmam-ı Azam'ı da bağlıyor, i̇mam şafi de bağlıyor. İmam Malik olsan ne yazar yani? Sahabeden biri gelip de ...ben bunu duydum dediği anda bitti. İçtihat mı söker? Çünkü o vahiden haber veriyor. O sahabi kendisi bir şey içtihat yapmıyor ki. vahiden haber veriyor. Onun için bugün ben hangi inançtaysam, sahabem hangi inançtaysa... E şimdi onun için sen alın yazısı var mı yok mu? Ya sen ne konuşuyorsun? Alın yazısı yok diyen sahabeden bir rivayet getir. Zayıf olsun. Bir tane getir ya. Uydurmayı da kabul edeceğim ya. Bir kitapta uydurmada bile bir aklına gelip uydurmamış ya. Yani hani sahabeye iftira diyorum. Sahabe uydurur demiyor mu aşağı yine yanlış anlama ya. Sonra gelenlerden son dönem 100-200 senelik reformist sahtekar var ya abduh gibi masonlar. Yani şunlar bir hadiste uydurmayı akıllarına geçirememişler. Yani Allah nasip etmemiş diyelim. Bir sahabeye istinad ile bir tabiinden bir zata istinad ile. Ya alın yası diye bir şey yoktur diye uydurma rivayet bile yok arkadaş. Hepsinin ittifak ettiği bir konuda bugün İslam oğlu olarak seni kim dinler ya? Sana kim inanır? E inanır. İnanırsa işte bir sonraki ziyadesi var. Hadis-i şerifin devamı var. Ben böyle bir teşbih ve benzetme görmedim. Yani bu bu hadis-i şerifi çok okuduğumuz bir hadis değil. Aşağısı. Şimdi gelecek o oraya yani bir rivayette ziyadelik var hadisin lafzında ziyadelik var ama görülmemiş bir şey ya yani bu bitatçılığın reformistliğin dinde yenilikçiliğin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabe döneminde olmayan türedi nevzuhur inançlar kabir abi yok nereden aklına geldi kabir abi yok ya yani 1300 senede bir tane bozuk adamın aklına gelmemiş ya senin nereden aklına geliyor arkadaş yani Canlarının istedikleri diyor, nefislerinin keyifleri diyor, bunlara diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuduz gibi bulaşmış diyor. Aynı hadis-i bunların bu bozuk inançlarını kuduz köpeğin kuduzlu haline benzetiyor. Şimdi şöyle bir kuduzluya da benziyor. Yani öyle bir şey ki kendinde de kalmıyor. Gidiyor birini ısırıyor, ısırdığına da bulaştırıyor. E, adamla oturana bulaşıyor. Yazısını okuyana bulaşıyor. Konuşmasını dinleyene bulaşıyor. Bulaşıyor da bulaşıyor. Bir de bakıyorsun en akıllı mantıklı adam senelerdir ehli sünnet hacı abi. Şüpheye düşmüş ya. Bir soru soruyor. Hemen anlıyorum tabii ben çok artık mütehassız oldum bu işte yani. Hacı abi kimden oturdun sen diyorum ya. Kimi dinledin hacı abi diyorum ya. Sakallı adam, yaşlı başlı adam, hacı adam. Geçen işte cumadan evvel bey <gülüyor> Oturuyoruz. Bir arkadaş geldi, genç de çeşitmişti. Selamünaleyküm aleyküm selam. Dedim orada bir yerde bir çay mezana vardı beş on dakika, ağzım kurumuş, yapışmış idi. Evden geliyordu geldim, bir yerlerden geldim, neyse. unutuyorum. Ondan sonra nasıl iyi misiniz, Allah razı siz iyi misiniz falan, genç de bir uşak. Dedim, verim dedi ne dedi, bir teorim var dedi. Allah Allah, buyurun dedim anlatayım da sana dedi, bakayım dedi. Hani uygun mudur, değil midir gibi soruyor ama ben anlıyorum kendine göre onu beğenmiş, benimsemiş yani. Bunu da pek kimseden duymadım. Yani belki de var onun da ana babası, a babası. Çünkü neden? İşte insanlar kendi kendine bir şey uyduracak kadar da akıllı değiller. Çünkü İslam da dedikleri hiçbirini uydurmuş değil. Yüz senelik falan bir Abdullara dayanıyor. Hayreti Karaman da Yavdu Hristiyan cente gireceği uydurmuş değil. Abduha dayanıyor. Yani çünkü bu uydurmak da az akıllı olmaz. Bunlarda o mantık yok. Şimdi e, tabii ki onlar iyi mason, farmason o abduhlar. Afgahliler, restoranlar. Onlar bunların işte figür babası. Bunlar onlara uymuş. Bunlarla canı ekşili istiyormuş tabii. Aynı dava. Efendim dedi, bir teorim var dedi. Buyurun dedim. Ya yani dedi uygun mu değil mi dedi, Şurası bayağı bir kıvrandı yani derken. Anladım ki bir, bir büyük bir buzak doğacak yani ne olacak bakalım. Şimdi? Ya dedi bu dedi Adem Aleyhisselam'ın ilk insan ya dedi. He dedim. Şimdi dedi Adem Aleyhisselam'ın hani belli, üç, beş bin sene, yedi bin sene hani yedi bine doğru gidiyoruz şu an. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışının bir şey var. Çünkü peygamberlerin arası belli yani. Oradan Şisay Aleyhisselam, Nuh Selam yani ilk insandan ileri geri ne kadar yapsan olsun. Yani zaten hadis-i şerife göre yedi bin bizi bağlıyor ama hadi sen devam. 10 bin, 15 bin. E şimdi bir dediği şey çıkıyor. Ne onladı? Fosil. Hem de insan fosili. e dedim. Dedi ki 10 milyon yıllık. 2 milyon yıllık. Dedim o palavra. Sakın o işlere aldanma dedim. Niye dedim? Sıfır hatası yapıyorlar. İki sıfır koyunca bir milyon oluyor. On 10 binken yüz bin oluyor. Yüz binken milyon oluyor. Sıfır hatası dedim. O şimdi kendi göre bir ağacın da yaşını tespit ederken bakıyorlar ya. Bir yaşlarına göre ağacın içindeki işte kemerleri var, düğümleri var, düğmeleri var. Bir yaş hesabı yapıyorlar. Kemikte de memikte de baştan bir hata yapmış. İlk düğmeyi yanlışlik demiş. <gülüyor> Onun için hala düğmeler hiç doğru düzelmez. On milyon yıllık fosil bulundu falan. Yuh! On milyon yıl ulan... 2000 sene evvel dedim ha diyor şimdi bir de ayetten deli getiriyor bana bizim uyanık. E diyor ayette diyor melekler dediler ya diyor e biz seni tesbih ediyoruz sen yarabbi niye fesat çıkaranları mı yaratacaksın falan. Fesat çıkaranlar. E, nereden bildiler diyor. Melekler diyor fesat çıkaran Adem aleyhisselamdan evvel demek insanlar vardı. Dedim ne alakası var ya. Nereden bildiler cinlerden bildiler dedim. Çünkü önce cinler yaratıldı. 2000 sene dünyada iskan ettirildi. Sonra cinler birbirine girdiler. Kendileri aralığına harp çıkarttılar. Melekler de bunları sürdü. <gülüyor> Ondan sonra melekler oradan biliyorlar ki bu mükellef varlıklar. Çünkü cinler de bizim gibi mükellef. Namazı var, haptesi var, Müslümanı var, Yahudisi var, Hristiyanı var. Cinler yani hayali varlıklar değil ki. Senin gözün görmüyor diye. Yani onlarda bir alemi var ve onlar cennet var. Cehennem var onlar içinde yani. Hayvanlar için cehennem var diyor muyuz? Melekler için cennet var diyor muyuz yani melekler? Görevliyse cennette işi varsa cennette yani. Hasbel kader cennette yani. Melek ibadet yapıp kazanmıyor ki. Dolayısıyla cennet cennet mefhumu yok. Çünkü mükellef değil. E cinler mükellef diyorum. Ya diyor ama diyor böyle diyor bizim gibi diller. Şimdi oradan bir delil getirme kalktı. Melekler ne biliyor diyor bunların fesat çıkaracağını. E dedim cinlerden biliyor. Öndeki bir deneyimden biliyor. Ha baktı ki oradan gitmiyor. Tamam. Thorinstan geri yaptı. Bu sefer geldi dedi ki ama dedi şimdi dedi hocam dedi bunları Müslüman etmek için dedi işte bir şey deliller getirmemiz lazım falan. Bırak yavuk kalsınlar dedim. Hiç fark etmez. Ben adama Müslüman edeceğim diye Adem Aleyhisselam'a babamı arayacağım yani. Artık İslamoğlu işte, kafasına da tam benzetemedim. Bu da bir Beyne beni yani. iki durak arası ortada bir durak kurmuş. Sen şimdi ne demek istiyorsun ben de anlamaya çalışıyorum yani. <gülüyor> en son da ağzından baklığı çıkarttı. Dedi ki, biz şöyle desek dedi. Benim dedi bir teorim var dedi ya şimdi. Allah Allah. Bizim bir şey demeye ne hakkımız var? El yani ne nah Yaratan bilmedi de ben bileceğim yani? Mevla bana bu meseleyi çözmen için efendim uğraş diye bir emir göndermedi ki yani. Ben Kur'an'ı çözmeye uğraşıyorum. Canım çıkmış bu kadar tefsirlerle. Daha onları Yani Sen şimdi yeni bir teoriye ne kere hacet var? Neyse. Teorisi şu bu kardeşimizin. O zaman desek ki dedi. Efendim. Adam dedi. Sen diyorsun adam mesela ilk insan. Eee gidiyorsun 7000 bin sene 10 bin sene. ya e adam çıkarıyor sana bir fosilden bir kemik. Veya neyse. Burada diyor ki aynı insan fosili diyor yani. Aynı insan şey diyor falan. yav dedim aynı olamaz böyle bir şey yok. O yine Adem Aleyhisselam'ın neslinden bir insanın dünyanın bir yerindeki bir erimiş kemiğidir. Bunun başka izahı yok yani. Böyle 10 milyon sene, yüz bin sene, iki yüz bin sene falan hikaye sıfır hatası var. Baştan düğme yanlışlık değil. Hani bazı hesaplarda biliyorsunuz yani mesela kimyada, fizikte, şurada, burada her şeyin ölçü birimleri farklıdır. Bazı şeyi ölçerken mesela sen şimdi burada santigrat bir derece ölçüyorsun orada. Yani buradaki bir ölçümdeki 20 ile öbür ölçümdeki 20 farklıdır. Onun 20'si bilmem 100'e tekabül eder. Bunun 20'si 40'a tekabül eder. Bilmem ne, her olayın kendine göre bir değer. Kemik ölçümünün fosilin yaşının tespiti. Yaşının tespiti. Milyon çıkıyor. Ama bu milyon. Niye eşdeğerdir? Buradaki bin senenin eşdeğeridir. İki bin senenin eşdeğeridir. Senin hesaplama yaptığın ölçümdeki bu sıfırlarla burada hakiki e, hayata baktığın zaman. Yani onun için ben buna şaşmıyorum. Ama diyor şimdi adam derse ki sana bu iki milyonluk ceset. Senelik. E Adama sen ama gidiyorsun gidiyorsun geliyorsun yedi bin senede duruyorsun. Ne yapacağız şimdi? İşte benim bir teorim var. E buyur. O zaman biz diyelim ki akıllı, mantıklı, şuurlu ilk insan Adem, ondan evvel insanlar var, onlar akılsız, mantıksız, şuursuz. E dedim akılsız, mantıksız, şuursuza insan denmiyor ki zaten. Ne deniyor? Hayvan. E, mevzudan yine çıktı. Çünkü akılsız, mantıksız, şuursuz dediğin anda bu ne oluyor? Mükellef olmuyor. Mükellef olmanca ile muhatap olmuyor. E nasıl oluyor bu? Yani Allah Teala Adem A.S.'dan evvel başka bir insan yaratmış. Oradan türemeler olmuş. Milyonlarca yıl önceymiş. E bu nerede yaratmış abi? Dünyada yaratmış. E dünyanın ömrü kaç sene? Yani dünyanın gerisine gittiği zaman hadis-i şeriflere baktığın zaman dünyanın gerisi milyon sene değil ki. Yani bu dünyada olduğuna göre o fosil Demek ki dünyadan sonra yani e dünyadan sonra nasıl milyon sene olacak yani? Cık. Dedim böyle bir şey inanamayız. İnsan kuluundaki suretindeki laqad halaqn el insane fi ahseni taqdim. İnsan diyorsan buna, insanı biz en güzel surette ve kıvamda yarattık. Esen şimdi Allah ne ahsen takdim üzere yarattım. Buyurduğu insanı aynı suret ve şekil de olup akılsız mantıksız şuursuz hayvan sınıfı olarak yorumluyorsun bu ne ayete uyar ne hadise uyar hepinizi bir tek nefisten yarattı diyor o sonra Adem topraktan yarattı diyor onun için dedim bu olmaz ya işte biz bunları inandırmak için böyle bir yola gidemez miyiz böyle bir şey yapamayız Akılsız, şuursuz bir insan Allah yaratmadı. İlk insan Adem Aleyhisselam'ı akıllı, şuurlu yarattı ve mükellef tuttu. Ondan sonra Adem onlar insan türetti. Yani artık mutlaka bu birinden duymuş bunu. Çünkü bu bunu kendi uyduramaz. Genç bir çocuk. Bu bunu uyduramaz. Belki bana kaynağını söylemedi. Benim bir teorim var. Ya senin işin bitti, gücün bitti mi? Sen e, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden olarak mükellef bir varlık olarak el Sünnet itikadını biliyor musun? El-Sünnet itikadından sana sorular sorsam biliyor musun? Yok. Sen Esma-i Hüsna'yı sayabiliyor musun? Allah'ın bir isminin manasını sorsam anlatabilir misin? Allah'ımızın selvi sıfatları, sübücü sıfatları, zatî sıfatları, izafi sıfatlar, Rabbini tanıyor musun? Yok. Helal haramları biliyor musun? İlmi halleri biliyor musun? Mezara indi mi sana bu sorulacak. Sen ya cennete ya cehenneme gideceksin. Bu itikada ve fıkra muhatap olacaksın sen. Bunları bırakıp da şimdi Adem Aleyhisselam'dan evvel insan varmış da şuursuz olabilirmiş de aynı kılıktaymış da ha bu da Adem Aleyhisselam'ın babası vardı demiyor yani. Başka bir Ademler vardı yani demek istiyorum. Yahu sizin işiniz mi bitti arkadaşlar? Bu insanların zaten sordukları sorulara ben bir bakıyorum. Fuzuli İşler Müdürlüğü'nün üyeleri olduklarını yani. O da Fuzuli üyeleri olduklarını görüyorum. Ve fındık kabuğu değil ceviz kabuğu, fındık kabuğu efendim doldurmayacak e, mevzuları büyütmüşler, büyütmüşler. Ben bu işi çok araştırdım diyor bazıları şimdi. Bir adam yine bakıyorum. Ya diyor ben bu işi çok merak ediyorum hoca seni bulmuşken bir sorayım falan. Ya ben de diyorum merak ediyorum. Acaba neyi merak ediyor diye merak ediyorum. Bakıyorum konunun hiç adamın ahiretiyle, cennet, cennet bir alakası yok ya. Allah Allah. Kutuplarda namaz nasıl kılınır? Yahu kardeşim kutuplara gitme, gitmeden önce sorarsın yani. Kutuplarda kılıyor mu millet? Kılıyor. Kılmalı mı? Kılmalı. Ev 6 ay gece oluyor. Gece olsun. 5 vakit var mı yine? Var. Falan, falan, falan. Yani çayip bir şey ya. Evet. Katır nereden olmuş? Bilmem. Devenin anasını ne? Bilmem. Yahu kardeşim. Bugün ölsen sana ne soracaklar? Sen el üstüne diktik adına haberin yok. Bir de bana ne soruyorsun yani? Git onu biyoloji uzmanına sor, bilmem kimyakere sor, fizikçiye sor. Ben de zannediyorum din adına önemli bir şey soracak bana yani. Şimdi, benim ve sahabemin yolunda gidenler, ben ve ashabım, ben sünneti temsil ediyorum. Ashabım cemaat temsil ediyor. Şimdi başka bir hadislerde açıkça söylüyor. Tirmizi de geçer o da. farqlı cemaate şey bu lan. inancından. Cemaat ne el sünnet ve cemaat. cemaatın inancından. Cemaat ne demek? Sahabenin hepsi inanmış mı kader var alın yası var. İslam oğlu alın yası yok mu dedi sana? Sen şimdi sahabenin cemaatına mı tabisin? 1300-1400 senelik cumhura mı tabisin? bütün Müslümanların cemaatına mı tabisin? Sahabenin, tabi ulemanın, müşteiklerin. Cemaat'a mı tabi İslam İslamoğlu tek başına bir adam. Buna mı tabi Cemaattan karış ayrılan feynönümün cüfe'i cehennem. O cema cehennemin cemaatlerindendir diyor. Hadis-i şerif, Tirmizi bu da. Bir de e, bir hadiste Tirmizi de geçer. Feynönümün fârik-ı cemaate kıyı deşibrin Kı de olur. Cemaat'ın inancından ya cemaattan ayrılan derken yani öğle namazının cemaatını kaçırandan bahsetmiyoruz. Kaçırmasın tabii ki niye kaçırıyor aklını kaçırsın namazın cemaatını kaçırmasın cemaatsiz namaz mı kılınır ama burada cemaatın itikadından kadere inanmak gibi kabir azabına inanmak gibi sırat mizan hak olduğuna inanmak gibi deccal yejuc mecuc'a inanmak gibi cemaatın inancıdır bütün el sünnet inanmış buna sahabe-i bütün hepsi buradan karış ayrılan fakat halerim İslam'ın İslam ibini boynundan çıkarmış olur. diyor. İlla yarcıya dönerse tevbesi kabul olur diyor. Onun için ehli sünnet ve itikat, itikat, itikat. Şimdi benim itikat risalesine uğraştım dün gece sabaha kadar. Sabahın altısına, yedisine kadar uyumadık. İşte bakalım bu gecede sağ sağlık saat bulursak çalışma, niyet ediyoruz. Efendim, itikat risalesine biraz ilaveler yapıyorum yani. Çünkü bu ilavelerde baktım, şimdi İsa Asya inkar ediliyor. Peynir ekmek gibi. Mustafa Karataş başı çekiyor bu işte. Ondan sonra Yecüc Mecüc inkar ediliyor. Vardı da biz nereden dünyada bulamıyoruz. Dehabbetullahs Kur'an'da geçtiği halde Yecüc Mecüc Kur'an'da geçtiği halde ya hadis madis diye bir mevzu yok ya. Adam Kur'an'a da gelse aklı almayınca inkar ediyor ya. Bu itik ilahiyatçılar. mutezile kafası. Şimdi bunların hakkında bir bölüm yaptım yani sonuna ilaveten. Aralarına da biraz ilavelik girdim. Tamam itikati saati çok kısa olsun. Şu olsun bu olsun dediğim o zaman. 100 sayfa 120 sayfa. Hani diyordum ya soru cevap yapın. Bilmeyene kız verilmez. Doğru aynı laftayım yine de. Şimdi yine biraz sayfalar ilave olacak mı? Kaçınılmaz olarak. Çünkü eşini burada el sünnetin bütün cemaatinin inandığı itikat metinlerine geçen konular. böyle e, Çeşmeden su içer gibi kolayca inkar edilen bir noktada. Ben mecburen itikata koyacağım bunları. Çünkü ayet ve hadislerden delilleri var ve mütevatir. Konu mütevatir olduğu zaman inkar insanı kafir ediyor. Yani şey bir konu değil yani. Şimdi hadis-i şerif var. Peynir derttir, ceviz derttir. Ayrı yersen ikisi de dert olur. Birlikte yersen şifa olur. Tamam bu hadis-i şeriftir ben bunu kabul ediyorum. i̇bn Abidin de alıyor bunu. Vesaire senetle alıyor. Ama şimdi bu teferruat yani. Teferruat. Ya ne demek söm teferruat? Bu mütevatir değil. Yani şimdi buna iman şartı yok. Yani bir adam dedi ki ben cevizi tekliyorum arkadaş bana da bir şey olmuyor falan falan. Tamam tabii ya bir hadis-i gelen şeyde dikkatli olmak lazım. Terbiyeli olmak lazım. da dava. Ben ona bir şey demiyorum ama şimdi deccal gibi bir mütevatir bir konu değil. E sen şimdi ben orada adamla uğraşamam yani. O konulara boğulamam yani. Kertengeleye vursan elli sevap, yüz sevap vesaire tamam. Sahi Müslüm Bak onun kaynağı çok kuvvetli. sahip Müslüm ben bir şey demiyorum. Ama mütevatir bir konu değil yani şu an. Ama şimdi biz Hazreti Mehdi'nin zuhuru, Deccal'ın hurucu, İsa Aleyhisselam'ın nüzülü gibi Habbetül Arz'ın çıkması, Yecü mevcut Settin'in patlaması, onların dünyaya yayılması gibi yani mütevatir konular yani. Ayet ve hadislerde mütevatir. E ben şimdi bu konuları da itikad kitabına mecburen koyacağım. Şimdi onu hazırlıyorum. Yani bir zaman sürer tabii benim hazırlamam ama çok da sürmez. Çok da sürmez. Ama insanlar ya adam Süleyman Ateş denen eski Diyanet Başkanı yani adam e, İsa selamın e, hayatta olmadığını, haşa öldüğünü savunurken ki Kur'an-ı Kerim öldüremediler, asamadılar buyururken "Memat el uma salebu ferrafa Allah onu kendi ee, özel katına semaya kaldırdı ayetinde öldüremedikleri yani ayetle sabitken. Adam Diyanet reisi ya. Ve bu adam yani İsa selam gökte İsa selam yaşamıyor öldü falan. Yani gökte olamaz. Niye gökte olamaz? Adam demez ben de zannettim ki bir delili var ya. Halbuki ben delilleri görmüştüm yani şimdi gayet hadislere elhamdülillah biliyoruz hepsini. Yani bir delili olamaz da. Çünkü el Sünnet'in metnine gelen bir konuda. Yani benim ilmim yetmez ona ama el Sünnet uleması oraya onu yazarken hepsini görüp de yazdı. Dolayısıyla ben onlara güvendiğim için konuşuyorum yani. Kendi ilmime güvendiğim için değil. Yani. E sen şimdi burada. Allah Allah dedim. Bu nasıl diyor İsa Aleyhisselam gökte yaşayamaz ya falan. Ben de zannettim adamın bir verisi var elinde. Demez mi ki ya? Oksijen yok. Kafayı yiyeceğim ya. Ya. Yani ve şeyin kadir Allah'ın her şeye kadir olduğuna bu adam inanmamış. Yani oksijen yoksa insan yaşayamaz diyor. Ya Allah yaşatıyor desen Allah da yaşatamaz diye. Bu bu demek, açılımını yapıyorum. Şu oksijen yok, hiçagem gökte yaşayamaz. Peki Resulullah sadece aleyhi gökte görüştüm miraca giderken ikinci kat adam. Zaten ona göre Resulullah da mihraca çıkamamıştır. Çünkü neden oksijen yok. Nasıl yaşayacak Mekke'ye dönene kadar ölü oksijen yok ya. Miraç'ta gitti yani. E şimdi bu tezile kafası budur. Mezhepsizlik. ehl sünnetten çıktım mı? Freni patlamış adamı gibi cehennemin hangi vadesinde yuvarlanacaksın artık Allah bilir. 13'ün cemaatın inancını bırakmayın cemaat. Cemaatten kastımız ne? Bütün kitaplar elimizde, önümüzde. binlerce kitabım var benim ya. Bu kadar ulemaan evliyanı beyanlı görüyorum. Kardeşim sen beni neye kandıracaksın ya? Nasıl uyuşturacaksın beni ya? Ne lazım senin diploman toplaman bilmem ne yani. Benim burada özet itikadım metinlerim var. Bu kadar ulema, sahabeden gelen bu kadar rivayeti göz ardı edeceğim. Senin oksijen yok tezine kanacağım. O zaman Allah hani her şeye kadir idi? E, Deccal be adada nasıl yaşar adada ya? 1500 senedir bir yaşar. Ya ne hocam Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşadığını Kur'an söylüyor. Rahat mi ki Nedir yani allah Teala özel yaratıp yaşatacağını yaşatamaz mı? Bünyeni ona göre yapacak. Şimdi insanlar 120 senelik bir bünyesi var diyelim normalde. Herkes armut gibi 60 yaşında ölüyor. Ama normalde et kemik yani şu andaki yapıda bile 120 ortalaması normal yani. Daha yakına kadar 250 sene yaşamış Selman Farsi 250 sene yaşamıştı. Yani öbürgen geri gidiyorsun 950 seneyi Kur'an söylüyor. O da peygamberliği, hayatı değil yani. Hayatı 1250 sene, 1400 de var. Bazı peygamberlerde 3000 sene yaşayanlar kitaplarda geçiyor. E sen neye konuşuyorsun yani? Deccal 1500 senedir efendim adada nasıl olmuş? E sahi Müslüm hadisi. Yani bu akılcılık ve mantıkçılık bunun adına ben tek kelimeyle diyorum ki felsefe. İman Rabbani buyuruyor ekseriyeti ahmaklıktır. Bir şeyin ekseriyeti ahmaklıksa tümü ahmaklıktır. Onun için buyuruyor ki 72'si ateştedir. Biri cennete gider. Peki o cennete giden kimdir? Burada da cemaat diyor. Vehiye o bir fırka nedir? El cemaatu cemaattir. Ne demek cemaat? İşte ehli sünnet vel cemaat. Hadiste var mıymış? Varmış. Vahide var mıymış? Varmış. Bizim dinimiz neymiş o zaman? Ehli sünnet vel cemaat diniymiş. Ehli sünnet vel cemaat aslında mezhep midir? Değildir. Ehl-i sünnet vel cemaat esasen İslam'ın ta kendisidir. Ehl-i sünnet vel cemaat eşittir İslam. İslam eşittir ehl-i sünnet vel cemaat. Peki ehl-i sünnet vel cemaat Kur'an'da yoktur. Lafından daha büyük bir dalalet ve felaket yoktur. Ehl-i sünnet vel cemaat Kur'an'da vardır. Ve atıya vallaha atıya vresul itaattan sonra Resulüme itaat edin emri sünnete uyun manasına gelir. Mematakun <Ve> Resul fehudu <khudûr> Resulüm ne verdiyse alın. Ayeti Haşr suresinde bize bütün hadisleri almamıza emreder ki bu mütevâtir hadisler vardır cemaatın inancından ayrılmayın konusunda. Bak burada yine bu Davud am'dan ben rivayetle ne buyurdu? Bir fırka cennete gider o da cemaattır. O da cemaattır. Yani sahabenin cumhurunun birleştiği inançlar. O zaman el ve vel Cemaat Kur'an'da o var mı? Var. Ben buna yemin etsem başımı ağrım. Vallahi, billahi, tellahi, ehli sünnet vel cemaat Kur'an'da yazıyor. Ben bu yemini kendi kafama edemem. Nereye dayanıyorum? i̇bn Mesud'a dayanıyorum. Çünkü i̇bn Mesud ne dedi? Saçına saç ekleten kadınlara lanet ediyorum dedi. Kadının biri geldi mü Yakup. Dedi ki Ebne Mesud senin dedi saçına saç eklettiren kadınlara lanet ettiğini duydum. Lanet az bir iş değildir. Sen niye göre lanet ediyorsun? Dedi Rasulullah Allah'ın peygamberinin lanet ettiğine dedi yani peruk meselesi. Ben niye lanet etmeyeyim ki dedi. Resulullah'ın laneti var diye ben lanet ettim. Peşine de dedi ki Allah'ın kitabında da var dedi. Halbuki peruk diye bir yok. Ama Allah'ın kitabında da var dedi i̇bn Mesud. Mesul. Sahide geçiyor bu. Ben de ona dayanarak emin ediyorum. Allah'ın kitabında da var deyince dedi ki nasıl Allah'ın kitabında var? Ben dedi Kur'an'ın Musaf'ın iki tarafını başından sonuna kadar okudum. Böyle bir şeye rastlamadım. Arap kadın ya sahabedendir veya sahabeden değilse de tabi e, tabiat diyelim. Tabiat da var yani ille tabi'in erkekler oluyor. Sahabeyi görenler bunun bir de tabiatı var. Ne gibi kadın sahabelere sahabiyyat denildiği gibi. Çünkü İbni Mesud'u gördüğüne göre en azından konuşuyorum. Saabi olduğunu bilmesem de Ümmi Yakub'un e, dedi ki "Ben Kur'an okudum böyle bir şey görmedim." Dedi ki "Sen len kunti qaratihi fekat vecittih. Sen Kur'an'ı doğru okusaydın onu bulmuştun." dedi. "Ne demek yani?" dedi. "Ya Kur'an'ın doğrusu eylecim var. Ben de doğru okuyorum." Dedi, "Peki Haşr suresinin sonunu okudun mu?" Dedi. "Ne oku? Orada var. Ve ma'atekumur Rasul fakudu. Resul ne verdiyse onu alın. Yani bütün altın yüzüğün Aramiyeti, erkeğe ipeğin Aramiyeti, sakal tıraşının Aramiyeti, hadiste ne geçiyorsa Resulullah ne verdiyse alın ve manâ, manifet, Yasak dediğini bırakın, verdiğini alın. Sarık sarın dedi alın, sakal bırakın dedi alın, misvak kullan dedi alın. Ne verdiyse alın, neyi yasakladıysa vazgeçin. Peki dedi ben de dedi Resulullah'tan kulağımla işittim. Dövme yapan yaptıran, saçına saç ekleyen, eklettiren, ekleme işlemini yapan Allah lanet etmiştir. Ne oldu dedi? Kur'an'da da var işte. Çünkü Resul ne verdiyse alın, yasakladığını bırak. Ay yasakladı, lanetin. Ben dedi niye lanet etmeyeyim Resulullah lanet ettiği şey. E bu Allah'ın kitabında da var. Şimdi Resulullah zaten buyurdu mu ki? 72'si cehennemde bir fırka cennete gider. Kimdir onlar ya son sorusuna ben ve sahabemin yolunda gidenler. Ama orada sünnet geçmiyor diyeceksin. Şimdi itirazcılar çok ya. Hümûl ezin ala maani aleyhiye kelime olarak sünnet ve cemaati burada duymadık diyeceksin. Değil mi şimdi? Tamam. Öbür hadisi okuyoruz tirmiziden. Fen ne minkum badi Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaflar görecekler. Aleyküm bi sünneti. Sünnetime yapışın. Ve sünneti hulefayi raşidin. Dört halifenin sünneti de benim sünnetimle aynı eşittir. Ya cemaat çünkü o zaten o dönem sahabenin ekseriyetinin yaşadığı o 30 sene. Temessek ubiya onlara sımsıkı tutunun ve ala bin nevaciz. Elinizle belki vururlar, gevşer eliniz, kopar sünnetimden ayrılırsınız. Onun için elinizle tutunmakla kalmayın. Dişlerinizle de, azu dişlerinizle de ısırın sünnetimi. Böyle takın dişlerinizi ki eline vursalar ağzın kalsın yani. Ve umur sakın ola dinde reform adına sonradan çıkarılan işlere inanmayın. Fe inne kullu muhdesin benim ve sahabemin döneminde olmayan sonradan çıkan her fikir bid'attır. Ve dalale her bid'at sapıklıktır. Ve kullu her sapıklığın sonu ateşte neticelenecektir. Bu Tirmizi hadisidir. Sünneti bulduk mu şimdi? Buldun. E, cemaat nerede geçiyor? Sünnet el sünnet el-cemaat. E nerede geçiyor cemaat? Deminden beri Tirmizi'den okuyorum. Men fârak-el cemaate şibrat. Değil mi? Cemaattan karış ayrılan diyor. Şimdi burada da bu hadis geldi. Ahmet ve bu da ı etti. Bir fırka cennettedir. Sormadan söylüyor. vehiye o cennete giden tek fırka benim ümmetimden. El-cema'atu. Ya işte. Bulduk bu cemaatı da? Bulduk. O zaman Kur'an'da da var mıymış bu şimdi diyebilir miyiz? Yemin ettim başım ağrıdı mı? Hiç başım ağrımadı. Üç tane de yemin ettim. Ki ehl sünnet vel cemaat Kur'an'da geçiyor. Çünkü Resulüm ne verdiyse alın. Bize de ne verdi? Sünnetime yapışın. Cemaattan ayrılma. Bitti. İşin fezlekesini yaptık. Hesabını çıkarttık. Neticeye vardık. Yeni yeni şeylere. Denenmiş yollar varken... Bir de bunu deneyeyim diye şöyle inanırsam ne olur? Böyle yaparsam ne olur? Yapmazsam ne olur? Yeni reformlara ne uyuyorsunuz siz ya? Cemaattan ayrılmayın. Cemaat derken sahabe cemaatı, tabi'in cemaati yani geriden gelen cemaatın inancından ayrılmayın. O da cemaattir. Ravâ Ahmet ve Ebu Davûd'e, Ahmed ve Ebu Davûd'e, Ahmet ve Ebu Davûd'e ve ilave var. Şimdi bu ilavesi çok önemli. Benim de acayibime gitti. Yani hakikaten biliyordum, görmüştüm, görmemiş değilim. Ha burada şunu söyleyeceğiz. Şimdi 72'nin hepsi cehennemdedir. Meselesine gelince. Bu cehennemde ebedi mi kalırlar? Müvekkat mı kalırlar? Şimdi İmam Sindi de burada önümde diyor. İmmâ yıkûnûne gâldîn efeâ. Ya ebedi kalırlar. Yani mutezilenin hepsi ebedi kalır. E, şianın hepsi, hariciler, cebriye, müşebbiye, mürciye, sayda say. Sayıyorsun El-Milel ve Nihal kitabında... İmam Şehristani, şeyin de var herhalde, İbni Hazmın da var. Ee, onun adını e, tam aklıma gelmedi. Onu da var. El Firak mı ne? E, Fırkalar kitabı var. El Mil ve Nihal mezhepler kitabı var. Bu imamlar hakikaten 73'ü bulmuş. Hakikaten tam 73 ya. Yani 72'yi bulmuşlar. el i Sünnet zaten bulunacak bir şey değil. O zaten Efendimizle beraber var da. Sallallahu aleyhi ve sellem 72'yi bulmuşlar yani. Tam hesap. Şimdi bunlar cehennemde ya, ebedi kalırlar. Niçin? Eğer ki diyor bitatlerinden dolayı kafir olacak duruma gelirlerse. Çünkü dinde reform derken bazı inançlar insanı kafir edebilir. Mesela şöyle kafir edebilir. Sen şimdi alın yazısı yok. Şudur budur derken. Allah böyle bir yazı yazmadı manasında kastediyorsan. Hani Direkt ben sana kafir diyemiyorum. Çünkü neden? Allah biliyor ama böyle bir bağlayıcı yazı yazmadı anlamında konuşuyorsan he yine sıkıntı. İlla fi kitap, kitapta yazılı diyor Kur'an. Yani yine sıkıntı. Büyük sıkıntı. Ama bir tevil yaptın bilmem ne? Ehli sünnetten çıktın tabii. Cennete direkt gidemezsin. Ehli sünnet olmayan hiçbiri cennete direkt gidemez. İsterse bütün yetimleri doyursun, bütün miskinleri giydirsin. İtikadı bozuk olan bütün dünyayı hayırla doldursa direkt cennete gidemez. Zaten kafirse ebedi cennete gidemez. O ayrı. Edison ampulü buldu da cennete mi gidecek hikayesi? Bırak o işlere. Ama Müslüman olup da ehli sünnet dışındaysa isterse bütün dünyayı hayır doldursun asla cennete direkt gidemez. Çünkü İmam Rabbani bir mektubunda diyor ki küllühüm finnar. Hepsi ateştedir küllühüm buyurduğu için orada bir fert bile müstesna değildir. İtikadında pislik olduğu için pisliğini temizleyecek kadar yanar sonra çıkar diyor. İmanı kurtardıysa konuşuyoruz. Ama itikadın da habaset olduğu için. Ama 50i sünnet öyle mi? Değil. Yani 72 fırkada tümü cehenneme gider, itikadının pisliği kadar yanar. Eğer kafir olmadan ölmüşse çıkar cennete gelir. Ama ehli sünnet olanların ekseriyet cennete gider. Ehli sünnetten cehenneme giren olur mu? Olur. Ama ehli sünnetten cehenneme giren nispeten az olur. Ehli sünnetten cehenneme. O neden girer ama? itikadının bozukluğundan girmez amelinin bozukluğundan girer öbür mezheplerden olan mutezileden şiadan havari hariciden bütün salih amelleri yapsa hiçbir haram mekruh da işlemese bütün ibadetleri de yapsa sabah kadar namaz akşama kadar oruç direkt cennete gidemiyor itikadında pislik var onun için mutlaka yanıp çıkar çünkü o itikadından dolayı olduğu için amel kurtarmıyor ama eli sünnetteki ameli ne kadar bozuk olursa olsun Cehenneme girer mi girer Yani hepsi girer demiyorum Allah'ın tevbe eder Tevbe kabul eder Şefaat erişir Şefaat gelir allah Teala affeder O bir şey demiyorum Ama öbürlerinde o şey yok Çünkü hadis-i şerif bağlamış başını Hepsi ateştedir diyor. Hadis-i şerif vahiy olduğuna göre bağlamış başını. Orada şey ama ehl hakkındaki hadis-i şeriflerde inşa afanü, inşa azze bu. Dilerse affeder, dilerse eder. Hadisler böyle geçiyor. O zaman orada zaten Allah'ın dilemesi devreye giriyor ama ehl-i olup cehenneme giren olur mu? Olur. Ama itikadından dolayı, pisliğinden dolayı girmez. Nereden girerse girer? Amelinin bozukluğundan. Katillik yapmıştır, zina yapmıştır, iş işmiştir, faiz yemiştir, girer. Burada onun için e, İmam Rabbim Hazretleri diyor ki eğer itikadlar mesela aşa uzak e, namus iftirası atan şiiler var. ki Şi, Ekseriyeti de aşa anamıza iftira eder. E bunlar ayetler inkar ettiğinden Nur suresinden 18 ayeti inkarla kafir olduğundan bu mesela ebedi evet cenneme girer. Ama bu gibi iftiralar yapmayıp ayetlerin mütevatir hadislere çatmayıp Geri kalan konularda işte bu Bek sevmez, Aslı Ömer'i sevmez. Bu da çok büyük bir iştir ama hani kafir diyemiyoruz sevmemekle. Ee, tabii iftira ediyor veya sahabelini inkar ediyor. Onlar ayete çatar. Ayetlere çatarsa, zaruriyat diniye çatarsa kafir olur. Şimdi kafirce zaten ebedi kalır. O zaten öbür gavur gibi. Onda bir 72 fırkanın özelliği kalmıyor. Ya da itikatları bozuk olduğu için cehenneme girmeyi hak ederler. Ama eğer onun inancı onu kafirliğe götürmeyecek raddedeyse, işte demin dediğin gibi. Yani alın yazısı yok derken Allah bunu bir yazıya dökmemiş, bir kayda kuyuda bağlamamış şeklinde bir şeyse. Ama eğer iş gelip de Aziz Bayındır'ın dediği gibi Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin evladım hesabı? O zaman Allah'ın ilmini inkar. İşte Allah'ın ilmini inkar ettiğin zaman vallahi bi külli şeyin alim Allah her şeyi bilendir ayete çattı. Ne oldu? Allah'ın ilim sıfatı. Hayat, ilim, semi'ü basar. Gitti, ilim sıfatına çattı. E sen şimdi Allah'ın ilmi yok dediğin anda cahil demiş olursun, Allah'ın 90 sıfatı isnadından gümbürdü cehenneme bir de ebedi gavur olarak gidersin. Şimdi o bakımdan, anladınız mı? Kafir olacak raddeye getirmişse işe, ebedi kaldı. Kafir olacak dereceye gelmemiş ama itikadında habaset var, pislik var, bozuk inançları var. İşte Allah'ın bazı sıfatlarını e, şey yapıyor veyahut da işte benim alın yazısının bir deftere geçtiğini kabullenmiyor bir yazıya döküldüğünü kabullenmiyor falan falan. o zaman Allah Teala şimdi burası diyor ki imam şimdi isterse azap eder isterse affeder ama imam Rabbani öyle demiyor biz imam Rabbani'ye bağlı itikatta müştehid isterse affeder isterse azap eder ehl-i sünnet hakkındadır imam Rabbani mektubunda diyor ki küllühüm küllühüm olduğu için diyor oradan bir fertte bile af yok İlla itikadının pisliği kadar bir yanar diyar. Çünkü itikad pisliği meselesi. İmam-ı bakarız biz. Evet. Ama ehl-i sünnet buna benzemez. Çünkü onlar itikad bozukluğundan ateşe hak etmez. Ancak başka günahlarına sebep hak ederlerse... Demek ki 72 fırkada cehenneme girmek kesinleşiyor. Ehl-i sünnette ise cennete girmek kesinleşiyor. Arada efendim... E Günahları var ise de günahları miktarı girerler yanarlar. Şimdi diğer rivayetteki ilaveye gelecektim. O önemli bir izahtı. Onu demem lazımdı. Söyledim. Geldik öbür mesele. Ve innehu şubesiz şan. Dikkat yani şan demek ileride söyleyeceğim şeye dikkatinizi çekerim. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. yakında çıkar. Fi ümmeti benim ümmetimin içinde kavmün. Kavmın bir millet bir topluluk çıkar. Akvamun diye de burada da akvamun evet ekvamın kavimler çıkar. Yani işte hariciler, Şia, Mutezile, işte yakın yakın öbürü 30 sene sonra, öbürü 70 sene sonra, biri 150 sene sonra böyle çıktılar. Çünkü bunların hepsinin aslı çok geriye dayanıyor. Yani Mutezile dese 1200 sene. Yani Cebriye edecan bunların hiçbiri yeni çıkmadı. Bunların ağ babaları çok eski yani. Hemen tabi'in döneminde başladı bunlar. Tabi'in tebe, tabi'in de zaten çoktular. Onun için yakında kavimler çıkacak. Teteciar Evet. Onları akı, akıntıya sevk edecek birim. Onları sağdan sola, soldan sağa efendim... Sürükleyecek yani. Bihim onları. ceryan'dan yani. ceryan ak akıntı demektir. Zaten ceryan çarpıda, da ceryan. Yani o elektriğin akımıdır yani. Akım ceryan yani. ceryan Arapça'dan. Cereya akıntıya sürükler yani. Düşürür onları. Bihim onları ne? El ehva'u. Ehva ne biliyor musunuz? Heva'nın cemişi. Heva da nefsin arzusu demek esasen ama. Hani canım bir zina yapmak ister. Ona şehvet denir. İyi şehvet var eşinden, kötü şehvetse zina, istek gibi. Bu heva da inançla ilgili olanlara denir. Fiziki olanlara şehvet denir. Yemek isteği. Ona da şehvet deniyor. Canım çok su içiyor böyle. Öyle hararet olmuş, alıyorum böyle. Böyle içiyor birden falan. Bunlar tabii hırst, iyi bir şeyler de değil tabii. Yavaş ol biraz falan ama. Buna şehvet denebilir. Ama bir de mesela ben şöyle inan inanmak, bir inanış çıkarıyor yani. Bir fikir çıkarıyor. Dedi ya benim bir teorim var. İşte bir fikir doğdu bir şey ona. Kafasına bir şey geldi yani. Ne olacak? Mevlânâ'nın bildirmediği bir şey uyduracak yani. E şimdi maazelallah bir Müslüman Allah hakkında bir delil indirmediği bir şeye kalkıyor, inanıyor ya. Yani. Ya e bunu sen ayette mi gördün? Yok. Hadiste mi buldun? Yok. Nereden çıkarttın? Canımdan, keyfimden çıkar. İşken Bey Kubradan atıyorsun. Heva budur. Heva ne demek? Canının istemesine göre şekillenen fikirler, ehva. O fikirler onları ne yapacak? O yana bu yana sürükleyecek. Ne gibi dikkat. Kemayet ecara sürüklediği gibi el kelebu kuduz. Kimi bir sahibi. Kuduz olan kuduz denen hastalık sahibini ne yapar? Bir oraya saldırır, bir buraya saldırır. La yapka kalmaz minundan, irkun ne bir damar kalır ve la mefsulun ne de bir mafsal. Türkçede mafsil Arapça, mafsal Türkçe. Yani Arapça kelime Türkçeleşmiş. Ne damarı kalır, ne mafsalı kalır. İlla mutlaka dehale kuduz girer hu oraya. Bir adam, bir köpek kuduz olduğu zaman bütün damarlarıyla kuduz olur. Bütün eklem yerleriyle, mafsallarıyla kuduz olur. Ne olmaz kara kuduz olmaz. Ne olmaz kalbi kuduz olmaz. Hayvanın tümü kuduz olur. Gelir bir insana da ısırır, ısırdığı insanda kuduz olur. Kuduz olduğu zaman işte öyle asılır oraya ne asılır bu yana sara gibi olur, düşer, kalkar. Yani bütün vücudunda o kuduzun eserinin, tesirinin girmediği damar ve eklem yeri kalmaz. Bunların da nefislerinin doğurduğu felçefeler. Fikirler onları bu şekilde oradan o yana, buradan bu yana, bütün fesatlara, mevsedetlere ve pis ve bozuk inançlara, Kur'an'a sünnete muhalif düşüncelere düşürürler. Nasıl bir hadis-i şerifte mana vermiş. Kavlu, e, şimdi Hafız Münziri Hazretleri hep şerh getiriyor. El-Keleb, hadiste geçen keleb, bir fethil kaf ve lam, kafu lamu diyor. Hani kelb köpek de kafı lamu fetayla oku diyor. bu diyor. Bu Kâl al İmam Kattâbi büyük muhattes. O dedi ki, ve bu bir hastalıktır. Yargı zulil insan, insana da geçiyor kuduz. Min kelbi köpeğin ısırmasından el kelibi kelip kuduz olan köpeğe kelip diyorlar. Normal köpeğe kelp diyorlar, kuduz olan köpeğe kelip diyorlar. Evet, kuduz köpeğin ısırmasından insana geçiyor. Vâla metüzel kefil kelbi, bunun köpekteki alameti belirtisi ne oluyor yani bir köpek kuduz mu değil mi? Mesela şimdi köpek seni ısırır diye korkarsın kaçarsın ama bir de kuduz köpek ısırırsa hepten bir başka bir bela yani. Kuduzu bulaştıracak sana. Normal köpekte belki sıyırırsın kendini bilmem ne dersin bir pansuman acil falan bir tedavi. Kuduzda çok zorlanırsın yani. Ee, o Köpekte nişan entehmerra kıpkırmızı olur aynı av. Köpeğin gözleri diyor kıpkırmızı olur. Ve sürekli daim olur. Yüdhili sokar zenebe'u kuyruğunu. Beyn iki ayağın arasında kuyruğunu sürekli iki ayağın arasında sokar feydara <gülüyor> insanen bir insan arar İnsan görür görmez saldırır atlamak ister onun üzerine hemen atlamak ister işte hadis-i şerifte bundan bahsediyor diyor şimdi e, burada e, kuduz köpek mesela köpek yani hayvanlar akılsızdır diyoruz ama hisleri bizden ileridir yani şu anda uyuşturucuyu insan bulamıyor, köpek buluyor. Yani birçok malzemeyi, koku hissiyle, köpeğin bulduğu işleri, cihazlar bulamıyor. İnsan bulamıyor. Hayvanlarda bizim gibi akıl yok ama hisleri var bazı kere. Bizim akıllay bulamayacağımız şeyleri buluyorlar. Yani ama bu kudus hali delilik haline benzer. Yani baktığın zaman böyle dengesiz kudus. Ee, ...saldırılar, hareketler... ...ne alaka dediğin şekiller... ...çıktığı zaman... Cık, ...bir insan böyle bir şeyler yaptığı zaman adama ne dersin... ...manyak mı bu, deli mi dersin... ...normal akıllı adam insanların içine böyle bir şeyler yapmaz... ...ha işte burada da... ...normal köpek de yapmaz... ...normal köpeği görmüyor musun ne kadar akıllı usta duruyor... ...kapısını tanıyor, kapıcısını tanıyor... ...sahibini tanıyor... ...atlayacağını biliyor... ...kim ne niyetli eve geldi onu biliyor... ...değil mi? Elbiselerini, gömleklerini... ...ev halkının ona koklatıyorlar... Ondan sonra oğludur, kızıdır, amcasının oğludur. Eve girse çıksa köpek ona bağırmıyor. E, yabancı gördüğüm bağırıyor. Mesela şimdi köpekte bizim gibi akıllılık yok ama e, yani delilikte de yok. O zaman burada kuduzdan maksat deliliğe benzer. Yani kuduz oldu mu bir köpek? Kimi ısırırsa o da kuduz oluyor. Ve ona da e, aynı hastalık musallat olduğu zaman o hastalık ona su içirtmiyor. Kuduz olan su içemiyor susuzluktan ölene kadar su içemez. Bitti. Onu sudan kesiyor ve su, susuz vaziyette ölüyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yani burada bir teşbih yaptı. Yakında benim ümmetimin içinde bir takım topluluklar çıkacak. Zaten o zaman çıktı. İşte İslam oldu. Mehmet okuyanlar da bunların uzantıları tabii şimdi. O zamanın Abdu Afganisi, Reşit Rızası gibi bunlar da onların uyuntuları falan. E şimdi hadis-i şerif buyuruyor ki Mesela alın yazısı kadere inanmak diyor dinde tartışmalı bir fazlalıktır. İman şartlarından değildir tartışmalı bir fazlalıktır. Şimdi İslam sözü. Cennet cehennem diyor ebedi değildir. İstanbul'un görüşü o da. Mesela e şimdi çıkarttı Adem Aleyhisselam'ın babası var. Ki bütün Kur'an ne söylüyor. Yani tabi şimdi bu buna bidat eli de denmez yahu. Çünkü bidat olduğu zaman yine dinin içinde kalıyorsun yani. Adem Aleyhisselam'ın babası var muhtezile edememiş ki. Mantık dışı. Fakat dinde yenilik, yani inanç bakımından çıkarılan yenilikler, Yenilikler, efendim, neye benzetilmiş burada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eli sünnetten ayrılan, sırat-ı ayrılan, dost doğru yoldan ayrılanları diyor, canlarının istedikleri fikirler kuşatmıştır diyor. Reformistler de bu bidat ehlinde yani eli sünnet dışı fırkalarda, ya sen bunu nereden çıkarttın? Neye göre buna inanıyorsun?" desen. Keyfime göre yani. Böyle düşünüyorum diyorum. Mehmet okuyan Meryem validemizin babasız İsa Aleyhisselam'ı eşsiz yani İsa Aleyhisselam'ı babasız doğurdu meselesinde mucizeyi inkar etmek için ne dedi? Ben dedi bu burada dedi bir şey buldum dedi. Hulki Cevizoğlu bile şaşırdı. Hocam nerede bul? Nasıl buldunuz?" dedi. E dedi ki bana göre dedi burada dedi iki hormon var dedi erkeklik hormonu da içinde vardı dedi çiftleşti içinde dedi Ha bunu dedi deliliniz ne dedi E bunu ben buldum dedi Öbür bayraktar bayraktar ne diyor 18 cilt tefsir yazdım diyor içinde diyor hadisten rivayetten sahabeden bir tane bir eser yok E desene uydurdu? Peki hani Kur'an yetiyordu sen 18 ciltlik Kur'an bir cilt 18 cilt niye yazdın e millet senin uydurmalarını mı okumak zorunda ya kin adına Şimdi mesele ne Bu bidatler Kaynağa dayanmayan, delile dayanmayan, Kur'an'a, sünnete dayanmayan, vahye dayanmayan, duvara dayanan, koltuğa dayanan, doçetliğe, profesörlüğe dayanan. Öyle ya ben de bilim adamıyım ya ben de uyduracağım. E şeklindeki bu ehva, keyfi fikirler, keyfi, mesnetsiz olan şey ne deniyor? Keyfi, keyfi fikirler, bu inançlar, bu bidatler. İnsanı öyle bir istila eder ki diyor. Öyle bir kuşatır ki onu diyor uçurumlara, tehlikeli vadilere öyle bir götürür ki bu onun içine öyle bir işler ki diyor. Öyle bir işler ki diyor. Kuduz olan bir kelbin kuduz olan bir kelteki veya kuduz köpeğin ısırdığı bir adamdaki kuduz hastalığının bütün damarlara, mafsallara, eklemlere bulaşması ve sirayet etmesi gibi artık onu sudan nefret ettirip, uzaklaştırıp, su içemez hale getirmesi gibi bir insana da bitatler, reformlar, yenilikler, uydurma fikirler yerleşirse diyor onu öyle bir istila eder ki artık onu hakkı duymaktan, hakkı öğrenmekten yav kardeşim burada ayet, hadis konuşuluyor, sohbet var, ilim var bir de şu hocayı dinle. Asla! O nasıl sudan nefret eder, kaçar diyor, içemez, ölür diyor. Ölene kadar su içirtmez ona diyor o uyuz hasta, kuduz hastalığı. İşte o kuduz hastalığı nasıl diyor o e, köpeği de ve o köpeğin ısırdığı adamı da alıp efendim e, fesatlara, zararlara, çünkü su içmemesi zarar ölecek. O zararları onu gözü bakarak götürdüğü gibi diyor. Bunların da canlarının uydurduğu istedikleri, Fikirleri, bidatleri, reformları. Bunları ne yapar? Efendim hakkı görmekten, hakkı dinlemekten, hakiki ilmi bulmaktan, suya erişmekten. Su, su hakkı temsil ediyor. Ben Batıl köpük temsil ediyor. Hak altındaki suyu temsil ediyor. Köpük atıyor gidiyor bidat. Su fayda veriyor, fayda veren kalıyor. Ama buna su içirtmiyor. Onun için diyor. Nasıl kuduz olan deli gibi hareketler yapar böyle gayri ihtiyari saldırıyor biliyor musun? Yani saldırmak istemese de saldırıyor yani gayri ihtiyar. Çünkü artık onun bütün mafsallar, eklemlerini o bulaşmış, sirahat etmiş, esir almış. O artık kendi iradesiyle iş yapamaz hale geldi yani. O kuduz köpek ve onun ısırdığı adam. Artık yamuluyor yani. O yana bu yana bir hareketler, bir şeyler, böyle bir şeyler var yani. Eserlerinde görmüşüm. Hal böyle oluş Mesela normal köpek gibi diyor ki kuduz köpek. Acayip belli oluyor hareketlerinden. Onun için bid'at, ayette hadiste olmayan, Kur'an'da sünnette bulunmayan, reform yeni çıkarılan inançlardan sakının. Bu sizi ne yapar? Bu bulaşıcı bir hastalıktır. Seni berbat eder, seninle oturanı da berbat eder. Senin konuşmanı dinleyeni de kitabını okuyanı da 3 Muhammed kitabını okuyup da zehirlenmeyen olur mu ya? İslam üç Muhammed kitabını okuyup da zehirlenmeyem. Belki ben zehirlenmemişimdir. O da mecburen baktım. Çünkü reddiye yapmak için ne yazıyor diye baktım. Ben bile korktum. Ben bile korktum estağfurullah. Kafam şey, şüpheye düşmedim ama korktum yani. Dil öyle bir uzun ki. Dil, dil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in erkeklik gücünden tut. Haşa ve kella. Sahabenin kabalığından, sahabenin... Efendim yanlışlıklarını, oooo peygamber günahkarlık hatalıydılardan. Bu ne oluyor dedim, nereye gidiyoruz ya? Adam yazmış abi. Dilin kemiği yok ya, yani. Eğlenin şeyi yok. Ayarı yok adamın, kaçmış. Üç Muhammed'e gidemem. Öbür şeye baktı, ana! i̇mam Azamlara şeyleri, hayız kadınlar diyor, camiye nasıl giremez arkadaş diyor. Ya Resulullah hayız kadın giremez dedi, ben mi dedim ya? i̇mam Azam dört mesela uzak. Yahudilere mi eyle Ya sen nasıl müştihetlere Yahudilere mi eyle Bildiğin gibi değil ya. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh, koca zat Hazreti Ömer bize vazet dediği adam ya. Hazreti Ömer diyordu bize vazet. et. diyordu ya. Başlıyorlardı ağlama o vaaz ya. Yani Hazreti Kâb için zaten Yahudilik ona sirayet etmiş. Yahudiden dönme, Yahudi kafası küçübi sittede bütün hadis kitaplarında kaynağı geçen Hazreti Ömer'in bize vazet dediği adama Yahudi kafası diyor ya. Ne yapmış kabul abla sen ona kızmış Yahudi? Efendimiz için Resulullah nur demiş. Yav Resulullah o demiş. Kat'a kimin Allah ne olur mu kitabım bin. Allah nur geldi bir de kitap mübin bin geldi. E Kur'an kitapsa nur kim? Muhammed Mustafa nur demiş. E kabul abla Hazreti Resulullah efendimize nur demiş. Ya Resulullah efendimize çatamıyor direkt Kâbul Ahbar'ın ne dilini bırakmış ne bilmem ne. Ya sen Kâbul adı radıyallahu anh ya. Bütün Ebu Davud'da, Tirmid'de, şurada bütün hadislerde, bütün kaynaklarda e, güvenilir bir ravi. Koca Hazreti Ömer yani vazet bize dediği adam yani. Bu diyor Yahudilere meyletmiş. Zaten Yahudiden dönme gelme. Yahudilik yapıyor. Ne yapıyor? Resulullah Nur demiş. E Kur'an söylüyor Resulullah Nur. Onun için bu bidatçıları dinlemeyin kanallarını izlemeyin. O çay TV varmış, o çay TV. Aziz bayındır oradaymış. Bayraktar bayraklı orada bayrak açmış. İslamoğlu oradaymış. Öbürü belki oradaymış. Meğer onların kanalıymış. Ne kadar eli sünnet dışı adam varsa orada konuşma yapıyormuş. Ben o kadar bilmiyordum. Konuk oldular zannediyordum. O bir koyuncu mu, oyuncu bir şey vardır Ramazan koyuncu mu bilmem ne. Ben zannediyordum onun programına konuk oldular. Bizim okuduğumuz hadislere uydurulmuş din diyorlar. Kendileri Adem bu babası var. Hayif kadın namaz kılar, oruç tutar. Yeniden bir çıkartmışlar. O indirilmişti. Bizimki uydurulmuştu. Böyle ya Ne Ben ne yapayım? Allah'ın saptırdığını kimse idat edemez. Ve idat yaratamam. Yaratmak elimden gelseydi onlara da idat verirdim. Çünkü cehenneme gitmelerini istemem. Kimse cehenneme gitse bana, bana fayda yok. Hepsi idat bulsun. Allah isla etsin. Bedduacı değilim. Vallahi değilim. Babamı öldürmemişler, kâsbım değil, kısmım değiller. Ama üzülüyorum. Fakat kardeşim, yani kendinde kalmıyor ki adamın bozuk itikadı. Adam bulaştırıyor. Bulaştırdığı insanların dahiretini da mahvediyor. Bu insanlar bunlara inanan insanlar, sahabeye düşman olan insanlar, hadis-i şerifleri reddeden insanlar, kader, amen türünün kaderini inkar eden duruma gelen insanlar nasıl cennete girecekler? Yazık değil mi bu milletin evladına, çoluğun çocuğuna? Millet din adamı diye dinliyor sizi ya. Yapmayın etmeyin, gitmeyin, tevbe edin. Onun için ne dedimse baştan? Hafız Müziri Hazretleri kitabı sünnet dedi, sünnet kitabı. Mevzuları görüyorsun. Mevzuların hiçbiri misvak sünneti gibi sünnetlerden bahsetmiyor. Onlar amele giren. Bu arada itikat, kafa yapısı, inanç, Kur'an neyse eşittir sünnet odur. Sünnetsiz Kur'an olmaz çünkü Sünnet vahyin bir kısmıdır. Vahiy sadece Kur'an olsaydı ve yüallimü kitabe vel hikmete size kitap öğretiyor peygamberim derdi dururdu ama Allah orada durmadı vel hikmete hikmeti de öğretiyor diye Sünnete temas etti. Eğer Allah'a itaat Kur'an'a bakmak yetseydi atıyor Allah'a deyip Allah'a itaat edin deyip dururdu ama atıyor Rasul Rasule de itaat edeni farz etti. Bundan dolayı sünnet kitaptan ayrılmaz, hadis ayetten ayrılmaz. Hepsi de vahidiller. Eli sünnet vel cemaat de bunlardan ayrılmaz. Kur'an eşittir ehli sünnet, ehli sünnet eşittir İslam. Bunların hepsi aynı şeyler. Ayrılan kendi ayrılıyor. Allah ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin ve sallallahu Teslimen rabbil صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الزمال وأكثرى صل عليك الله ما غيث همى حوق السهول وبالجبال وبالقرى